Bismillah ala ve ve Salatu ve Selamu Aleyha Resulullah Muhterem Kardeşlerim, bu ses kaydımızda Ehl-i Sünnet vel Cemaatin akidesi, inancı nedir, iman esasları nedir? Buna dair esaslara gireceğiz inşallah. Ehl-i Sünnet vel Cemaat demek, sünnete tabi olan gerek inancında, gerek ibadetlerinde, gerek ahlakında gerekse muamelatında Kur'an ve sahih sünnete tabi olan grup taife demektir. Ve onlar bir cemaattirler. Biz de o cemaatten olduğumuzu inanıyoruz ve iddia ediyoruz. Bu şekilde söylemde bulunan ve bu şekilde iddiada bulunan kimsenin akidesi nedir? Şimdi ona bakacağız inşallah. Kardeşlerim bizim akidemiz Allah'a meleklerine, kitaplarına Rasullerine Ahiret gününe hayır ve şerriyle de kaza ve kadere inanmaktır. Bizler allah Teala'nın rububiyetine yani onun bütün mahlukatın Rabbi, sahibi, yaratanı, mürebbisi, terbiyecisi ve tüm işlerin düzenleyicisi olduğuna inanırız. Bizler allah Teala'nın uluhiyetine yani onun hak ilah olduğuna ve onun dışında ibadet edilen bütün mağbutların yani ilahlı kuluna sokulan, tapınılan varlıkların batıl yani geçersiz olduğuna inanırız. Bizler Allah Azze ve Celle'nin isimlerine ve sıfatlarına yani bütün güzel isimlerin ona ait olduğuna, yüce ve kemal sıfatlarının da gene ona mahsus olduğuna inanırız. Bizler bütün bu hususlarda onun vahda niyetine yani tek oluşuna, Rabliğinde ve ilahlığında isim ve sıfatlarında hiçbir ortağının bulunmadığına inanırız. Nitekim Allah Azze ve Celle Kerim kitabında Meryem suresi 65. ayette buyuruyor ki Rabbus semavati vel erdi ve mâ beynehumâ Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir o. فَاقْبُدْهُ li-ibadeti. Öyleyse şu halde sen ona ibadet et ve ona ibadet hususunda sabırlı ol. Hel ta'lamu lehu semiyya. Sen onun bir adaşının bir benzerinin olduğunu biliyor musun? Buyurmakta. Kardeşlerim, bizler ehlüssünat ve cemaat olarak Allahü Teala'nın Bakara suresi 255. ayette buyurduğu gibi olduğuna inanırız. Şöyle ki: Allahu la ilaha illah walhiul Allah ki onun dışında hiçbir ilah, hak, mabud yoktur. O haydır. Hayat sahibi ve hayatın sahibidir. Gayyumdur, Yani bütün işleri düzenleyendir. La تَأْخُذُهُ سِنَتُهُ وَلَا نَوْمُ Onu ne bir uyuklama tutar ne de uyku tutar. Yani ne uyuklar ne de uyur. لَهُ مَا فِي ve وَمَا فِي الْاَرْضِ Göklerdeki şeyler de ona aittir. Yerlerdeki şeyler de ona aittir. Men zellezi ve indehu illa bi izni. <Sessizlik> i̇zni olmadan onun katında kim şefaat edebilir ki? Ya lemu ma beyne eydihim ve ma O kullarının yaptıklarını da yapacaklarını da yani önlerindekini de arkalarındakini de bilir. Ve la yuhiitune bi şey'in min ilmihi illa Yalnız onun diledikleri dışında onun ilminden hiçbir şeyi kavrayamazlar. وَسِيَا كُرْسِيهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ Onun kürsüsü, Rabbimiz Tebari ve Teala'nın kürsüsü, gökleri ve yeri kaplamıştır, kuşatmıştır. وَلَا يَعُوْضُهُ هُفْزُهُ مَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ Azze ve Celle'ye bu gökleri ve yeri kuruyup gözetmek ağır gelmez. O Ali'dir, pek yücedir, azimdir, çok büyüktür. Bu şekilde olmalıyız. Gene bizler Rabbimiz Tebari ve Teala'nın Haşr suresinde 22, 23 ve 24. ayetlerde beyan ettiği gibi olduğunu inanırız. Şöyle ki: Hüvallâhülledîle İlahe İlla Hu. O Allah ki ondan başka hak mahvut, ilah yoktur. Alimul Gıyibe ve Şehade. O gaybı de, şehadette bilendir. Yani görülen de, görünmeyen de bilendir. Hüvarrahmanu Rahim. O rahmandır, rahimdir. Huvallahu la ilaha illa hu Allah ki kendisinden başka hak mabut ilah yoktur. El melikul kuddus selamul mukminul muheyminul azizul cebbarul mutekebbir. O meliktir. O düzstür. Münezzehtir noksanlıklardan. Eslamdır. Selamet öğrendir. Mümin'dir. Emniyete kavuşturandır. Müheymin'dir. Gözetip koruyandır azizdir. İzzet sahibi üstündür. Cebbar'dır, istediğini zorla yaptıran'dır. El mütekebbir ve büyüklükte, tekebbürde işi olmayandır. Subhanallahi amma yukhtikun. O Allah müşriklerden ortak koşulmasından menzeh'tir. Vallahul halikul bari'ul musavviru lehul husna. O Allah Halıktır, yaratandır, baridir, valedendir, musavvirdir, şekil verendir. En güzel isimler ona aittir. Müsebbihu lehu ma fissemavat vel erdi. Göklerdeki ve yerdeki her şey onu tesbih eder, onu anarlar. Ve huve azizul hakim ve o azizdir mutlak güç sahibidir, İzzet sahibidir, Hakimdir. hikmetle hükmedendir, Hikmet sahibi olduğuna inanırız. Aynı şekilde kardeşlerim biz göklerin ve yerin mülk ve hükümranlığının da onun olduğuna inanırız. Şura Suresi'nde 49 ve 50. ayette de buyurduğu gibi şöyle ki: Yeh nuğma yeşa o yehabu limen yeşa o inâse ve yehabu zukur <gülüyor> O dilediği şeyi yaratır. Dilediğine kızlar verir, kız çocukları verir, dilediğini erkek çocukları verir. Ev yüzün vücuhun ve inesa. Yahut onlara hem erkekler hem de kız çocukları olmak üzere çift çift verir. Ve yec alime yesha akem. ve dilediğinde kısır bırakır, akim yapar. İnnehu alimun kadir. Şüphesiz ki o her şeyi bilen alimdir ve her şeye güç yetiren kadirdir. Bu şekilde olduğunu inanırız. Gene bizler İnanırız ki Şura Suresi 11 ve 12. ayette de geldiği gibi leysa kemitlihi şeyun ve huves semiul basir. Onun benzeri hiçbir şey yoktur ve o işitendir, görendir. Lehu mekalil semavat vel erd. Göklerin ve yerin anahtarları ona aittir. Yebsutur rizqale meyesha ve yakdir. Rızkı dilediği kuluna bolca verir, dilediğine de kısar az verir. İnnehu şey'in alim. Şüphesiz ki o her şeyi en iyi bilendir. Alim olduğuna inanırız. Aynı şekilde bizler Rabbimiz Tebaraka ve Teala'nın Hud suresi 6. ayette bildirdiği şekilde olduğuna inanırız. Şöyle ki: "Ve ma min da'etin fil erdi illa 'alallahi rizquha." Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı yalnızca Allah'ın üzerinedir ve yer alemu müstakerr ve müstevde ah. Allah o her bir canlının durduğu yeri de sonunda bırakılacağı yeri de bilir. Kullu fî kitâbin mübeyyin. Onların hepsi apaçık bir kitapta yani levh-i mahfuz'dadır şeklinde olduğuna inanırız. Gene bizler kardeşlerim Allahu Teala'nın En'am suresi 59. ayette belirttiği gibi olduğuna inanırız. Şöyle ki ve imundehu mefatihul kaybili ay alimu illa hu kaybın anahtarları Allah'ın katındadır ve onu ancak o bilir, ondan başkası bilemez. Ve ya alimu maafilber rabil wakhur Allah karada ve denizde olan şeyleri de bilir. Ve ma teskutmi vragatin illa ya ve la habbetin fi zulmati al ona Rabbim ve ona fiktabin Onun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin içindeki tek bir taneyi, taneciği bilebilir. Yaş ve kuru ne varsa hepsi apaçık bir kitap tadır olduğuna inanırız. Aynı şekilde kardeşlerim bizler, Allah Teala'nın Lokman Suresi 34. ayette buyurduğu gibi olduğuna inanırız. İnnehû ilmus saati Kıyametin ilmi, vakti onun katındadır. Ve yünezzilül gayse ve yâlemü mâ fil erham. Yağmuru o indirir ve rahimlerde bulunanı ancak o bilir. Ve Ma tedri Nefsun mâzâ tekseb gada. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Ve maddediriy nefsun bir iyi arzun ve hiçbir nefis hiçbir can da arzın neresinde yerizin neresinde öleceğini bilemez. İnna Allah aleyhüm khabir şüphesiz ki Allah alimdir. her şeyi bilendir, habirdir, haberdar olan her şeyden haber olandır. Bir şeklinde iman ederiz ve bizler gene Allahu Teala'nın dilediği şeyi, dilediği zaman ve dilediği şekilde konuşabileceğine inanırız. Kelam edeceğine inanırız. Bakın Nisa suresi 164'te şöyle buyuruyor. Ve Allah Musa teklimâ. Ve Allah Musa ile gerçekten konuştu. Hâkeza Araf suresi 143. ayette. Ve lemmâ câ'e Musa limî ve kellemâ hu rabbuh. Musa tayin ettiğimiz vakitte Tur dağına gelip de Rabbi onunla konuşunca. Gene Meryem suresi 52. ayette şöyle buyurmakta: Ve nadiynahu min canibi turin eymeni ve qarrabnahu neciyye. Bizler Musa'ya Tur sağ tarafından seslendik ve onu fısıldaşan kimse kadar neciyye kendimize yaklaştırdık. Ve bizler gene kardeşlerim Kef suresinde 109. ayette belirtildiği gibi olduğuna inanırız. Şöyle ki Lau <gülüyor> el deniz müddatı kelimat Rabbi, lanefi denizle, kabul en lanefi kelimat Rabbi. Deki Rabbim'in sözleri için deniz mürekkeb olsa, Rabbim'in sözleri müden önce o mürekkeb konumundaki deniz tükenir. Aynı şekilde Lokman suresi. 27. ayette belirtildiği gibi olduğuna iman ederiz. Ve lev enne ma'a şeceratin min ba'dihi kelimatullah. Şayet yer ağaçların hepsi okka kalem olsa deniz de onun arkasından yedi deniz katılarak mürekkep olsa yine Allah'ın sözleri o okka ve mürekkebe yazmakla tükenmez. İnallahi azizun hakim. Şüphesiz ki Allah izzet sahibi, azizdir, hakimdir, hüküm, hikmet sahibidir. Bizler Allah'u Teala'nın sözlerinin haberlerdeki doğruluk, hükümlerdeki adalet, sözlerdeki güzellik yönünden en mükemmel olduğuna iman ederiz. Allah'ın sözleri doğruluk olarak, hükümlerdeki adalet olarak, sözlerdeki güzellik olarak en mükemmeldir. Bu şekilde iman ederiz. En'am suresi 115. ayette geldiği gibi, ve تمت kelime turab mikasın kalu adla rabbinin sözü doğruluk ve adalet bakımından tamam vermiş, tamamlanmıştır. Nisa suresi 87. ayette geldiği gibi vemen men esdaqu minallahi hadisa söz bakımından Allah'tan daha doğru kim vardır ki bizler Kur'an-ı Kerim'in Allah Teala'nın kendisiyle hakkı konuştuğu kelamı olduğuna inanırız. Ha onu Cebrail Aleyhisselam'a öğretip Cebrail Aleyhisselam'ın da aynen Allah'tan aldığı gibi Nebimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kalbine indirip yerleştirdiğine iman ederiz. Nahil Suresi 102. ayette buyuruyor ki Allahu Teala kul nezzalehu ruhul kudus min Rabbi kebil hak de ki onu yani Kur'an'ı mukaddes ruh ruhul kudus yani Cebrail Aleyhisselam senin Rabbinin katından hak olarak indirdi. Aynı şekilde bu manada Şuara suresi 192 193 194 ve 195. ayetlerde şöyle buyuruyor Rabbimiz Teala ve innehu letenzilu rabbil alemin muhakkak ki o Kur'an alemlerin Rabb'inin indirmesidir. Nezele bi ruhul emin onu ruhul emin olan Cebrail Aleyhisselam indirmiştir. Ala qalibekene tekune minel munzirin inzalecilerden, uyarıcılardan olasın diye senin kalbine indirmiştir. Lisanin arabiyyin mübeyin ve o Kur'an'ı apaçık Arapça bir lisan dil ile indirmiştir. Kardeşlerim, bizler Allahü Teala'nın zatı ve sıfatlarıyla yarattıklarından çok yüce, âlâ olup, zatıyla onların üstünde uluv sıfatıyla sıfatlandığına inanırız. Nitekim, Azze ve Celle, Bakara suresi 255. ayette az önce okuduğumuz gibi ve Aliyün aliyyun buyurmakta. Yani o zatı ve sıfatlarıyla ali de çok yücedir ve kendisi çok büyüktür. Gene En'am suresi 18. ayette buyurduğu gibi ve huvel gahiru fe' O kullarının üstünde her türlü tasarrufa sahiptir. Ve huvel hakimul habir ve o hikmet sahibi, hüküm verendir. Habirdir, haberdar olandır. Bizler inanırız ki, Yunus Suresi 3. ayette geldiği gibi <gülüyor> Şüphesiz ki Rabbimiz Allah gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra da arşın üzerine istiva edip işleri yerli yerince idare edendir. Ayette söz konusu edilen allah Teala'nın arşının üzerine istivası, celaline ve azametine uygun olan yüceliği ve yüksekliğidir. Bunun niteliğini ve mahiyetini ise ondan başka hiç kimse bilemez. Bizler Allahu Teala'nın arşı üzerinde olduğuna ve bununla beraber daima mahlukatıyla beraber olduğuna, bütün yarattıkların durumlarını bildiğine, sözlerini işittiğine fiillerini yani neler yapıp ettiklerinde görüp işlerini idare ettiğine, fakire rızkını verdiğine az olanı çoğaltabildiği gibi de geri aldığına, hükümranlığı dilediğine verip dilediğinden geri aldığına inanırız. Hakeza dilediğini aziz, dilediğini ise zelil kıldığına, hayırın tamamının onun elinde olduğuna ve onun her şeye kadir olduğuna inanırız. Elbette ki böyle yüce sıfatlara sahip olan zatın Gerçekten yaratıkların üstünde arşının üzerinde olması, onun ilmiyle onlarla birlikte olmasına asla ve kat'a engel değildir. Şura suresi 11. ayette لَيْسَ كَنِثْ لِهِ ve وَهُوَ ol basir buyurmuştu. Tebarrika Teala Yani onun benzeri hiçbir şey yoktur. O iştendir, görendir, işitmediği, görmediği hiçbir şey yoktur. Bizler bazı fırkaların iddia ettiği gibi o ile birlikte yeryüzündedir demeyiz. Çünkü bu görüşü benimseyip söyleyen kimsenin kafir veya sapık olduğuna inanırız. Nitekim Allahu Teala bu şekilde sıfatlanarak kendisine yakışmayan noksanlık sıfatlarıyla nitelenmiş olur. Oysa bundan yücedir münezzehtir. Bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'tan haber vererek buyurduğu gibi inanırız ki Rabbimiz tebari ve teala her gece gecenin son üçte birlik kısmı kaldığında dünya semasına iner nuzul eder ve şöylece çağrıda bulunur. Buyurur ki Yüce Rabbimiz, yok mu bana dua eden, onun duasına icabet edeyim. Yok mu benden isteyen, ona istediğini vereyim ve yok mu benden mağfiret bağışlanma isteyen, onu mağfiret edeyim, onun günahlarını örteyim. Bu şekilde seslenir Rabbimiz Tebareke ve Teala. Biz de böylece olduğuna iman ederiz.